Bu kitaptaki okuduğumuz bölüm Kitab-ı İ'tisami Bil Kitabi Sünne. Kitap ve sünnete sarılma, kitap ve sünnete tutunma bölümü faslı. Bugünkü başlığımız 17. Bab-ı Kavlillahi bab Teala Leyse leke minel emri şey'un Leyse leke minel emri şey'un Bu ayeti kerime Ali İmran suresinin 128. ayetinde ayeti Bu ayet-i kerimenin bir iniş nuzul sebebi var. Biliyorsunuz bazı ayetler yaşanan bazı olaylara binaen iniyor. Buna da ne deniyor? Sebebi nuzul. Sebebi nuzul. Ayetin iniş sebebi. Bu rivayeti İmam Bukayr Rahimahullah diyor ki Kale haddesene Ahmed ibni Muhammed kale akberene Abdullah. Buradaki Abdullah kim? Abdullah ibni Mübarek. Kale <gâle> akbarana ma'mar ma an zuhri an salim. Bu salim kim? Salim de Abdullah İbni Ömer'in oğlu. Salim Abdullah İbni Ömer'in oğlu. Tabiinden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmemiş. Ani İbni Ömer babası Abdullah İbni Ömer'den Ennehu semian nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i Işitti Nebi Aleyhisselatü Vesselam dedi ki يقول في صلات الفجر sabah namazında şöyle derken Işitti bu hadis isnat olarak hadis usulü olarak baktığımız zaman bu hadise alimler garip hadisi var ne demek garip hadis yani neyi tek zinciri tek İsnat zinciri tek bir neden geliyor ee, kanaldan geliyor velev ki bazı e, tabakalarda rivayet tabakalarında Onu rivayet eden insanların sayısı çok olsa da eğer bir tabakadan birisinde, sahabede, tabiinden, ondan sonra gelen tabakalardan birisinde bir kişi, ondan sonra bir kişi böyle rivayet ediyorsa buna ne diyoruz? Biz garip hadis diyoruz. Garip. Garip hadis demek zayıf anlamında değil. Yani rivayet eden kişilerin sayısına göre biliyorsunuz hadisler kategorize edilmiş, tasnif edilmiş. Eğer her tabakada sahabe tabakası, tabi'in tabakası, ondan tabi'in tabakası ve diğer tabakalarda düşünün. O hadisi rivayet eden 70-80 kişi var. Her tabakada 70 kişi hadisi rivayet ediyor. Bu hadisi rivayet ediyor. Bu hadise ne deniyor? Mütevatir. Mütevatir. Yani sayıca çok olan. Sayıca çok olan ve yalan söylemeleri mümkün olmayan, yalan söylemek için bir araya gelmeleri mümkün olmayan insanların rivayet ettiği rivayetlere mütevatir diyoruz. Sayıca az olan rivayetlere ne diyoruz? Böyle tek bir yoldan geliyorsa. Mesela bu rivayet, bu hadisin rivayetin döndüğü kişi Abdullah İbni Mübarek. O tabakada tek. Abdullah ibn Mübarek. Onun için bu hadise ne deniyor arkadaşlar? Garip hadis deniyor. Garip hadis deniyor. Bunlar, garip hadisler dinde hüccet midir? Dinde hüccettir. Yani akidede de hüccettir. Fıkıhta da hüccettir. Her yerde hüccettir. Her yerde hüccettir. Ne demek hüccet? Yani bunlar delil midir? Delildir. Velev ki bir kişi rivayet etsin. Değil mi? Ehli sünnet vel cemaatin... Ee, Temel prensiplerinden bir tanesi de budur. Hadisleri hücciyeti bakımından, delil olup olmaması bakımından mütevatirin ayrı bir yere koyup, garibi ayrı bir yere koy koymazlar. Hadis sahihse, garip de olsa, tek bir rivayet zinciriyle gelse bile, o hadis akidede kullanılır mı? Kullanılır. Onunla akide ispat edilir mi? Edilir. Yani bunun Kur'an-ı Kerim'de bile birçok delilleri var. allah Teala ne diyor Hucurat Suresinde? sizlere bir fasık bir haber getirdiğinde "Ence ayku fasikun ne yapın? "Fe yeni onu, araştırın bir fasıklık sana haber getiriyor. Araştır. Araştırmanın sonucunda doğru çıkarsa ne yapacaksın onu haberi? Kabul edeceksin. Yani tek bir kişinin rivayet ettiği haber sahihse ben bunu alamam. Bu yakin ifade etmez. Bununla akide ifade edilmez diye alamazsın. Böyle bir ayrıma Gidemezsin. Yani bugün biz namaz kılıyoruz, oruç bozuyoruz. Kimin sözüne binaen? Müezzinin. Müezzinin verdiği habere binaen. Tabii kalkıp birisi diyebilir ki ya hocam bunlar fıkıhla alakalı meseleler. Akideyle alakalı görülmüş mü? Bir kişinin getirdiği haberi alıp da onunla akideyle amel edilecek, itikadla amel edilecek, Allah'ın ismi ve sıfatlarıyla amel edilecek. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muazze bin Hücemeli ne yaptı? Nereye gönderdi? Yemen'e gönderdi. Muazze bin Hücemeli. Kaç kişi olarak gönderiyor? Tek kişi olarak. Ne diyor onlara? İlk çağıracan, ilk davet edeceğin şey ne olsun? Yani. La ilahe illallah olsun. Yani Muaz bin Yemen'e gidiyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ne yapıyor? Tek bir kişi olarak, tek bir şahıs olarak Yemen'e gönderiyor. Demek ki akide de akide de olsun, fıkıhta olsun. Yani ahad haber, mütevatir haber ayrımına gitmeyiz. Haber sahihse bunu ne yaparız? İspat eder, bununla amel eder, itikad ederiz. Bu konu önemli bir konu. Çünkü bidat ehli, ehli sünnet çizgisinden çıkan, akide konusunda çıkan insanlar bazı sıfatları, bazı isimleri tevil etmek için, gaybi bazı şeyleri inkar etmek için kendilerine bu bahneyi ne yapmışlar, uydurmuşlar. Adama mesela soruyorlar, tanınan, bilinen bir adam, adı da Mustafa İslamoğlu. diyor ki kabir azabı var mı? Diyor ki kabir azabı denen bir şey olmaz. E, konuyla alakalı hadisler ne olacak diye soruyorlar. Diyor ki onu bile dememiş uçmuş akide ile akide diyor hadislerle ispat olunmaz. Aynen bu ifadesini kullanıyor. Akide hadislerle ispat olunmaz. Yani biraz daha atlamış birkaç basamak öteye. Yani kabir azab yoktur. E peki yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya selamdan önce dört şeyden Allah'a sığının. Değil mi? Emre diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dört şeyden Allah'a sığınırmış. Ne o dört şey? Allah beni yazdı ki min azabin fil nari ve azabin fil kabr. Allah'ım ateşin azabından sana sığınırım, kabrin azabından sana sığınırım. Bunu bir sürü sahabe rivayet etmiş. Tamam mütevatir derecede ulaşmadı belki. Biliyoruz. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam emrediyor sahabelerine. Kabir azabından Allah'a sığının. Bütün bu hadisleri ne yapacak? Diyor ki, akide ile alakalı, gaybi meselelerle alakalı ne olmaz? Hadisler delil olmaz. Ne olacak? Güya kendince ayet olacak, Kur'an-ı Kerim'den ayetler olacak. Ama işlerine gelince akideyle ile alakalı bir şey buldukları zaman, bırakın hadisi, Hıristiyan olan şairlerden bile, Müslüman olmayan şairlerden bile, filozoflardan bile Akide'ye ne yapıyorlar? Deliller getirebiliyorlar. İstiva meselesinde olduğu gibi birçoğunuz hatırlar belki. İmam Bukhari Allah'ın sahihinde bu kitabındaki ilk hadis nedir? İlk hadis. <gülüyor> innemel amalu bin niyyat. Ameller niyetlere göredir. Ameller niyetlere göre karşılığını bulur. Sevabını bulur. Değil mi? İki kişi aynı ameli yapar. Ama birisinin aldığı ecirle diğerinin aldığı ecir bir değildir. Yani. Arada dağlar kadar bile fark olabilir. Önemli olan niyet. Yani, o, o niyet neyse... O niyetine göre kişi ecir alır. Bu ilk hadis, Buhari'deki ilk hadis, garip hadis. Peki son hadis, Buhari'deki son hadis hangi hadis? Buhari'nin son hadisi. Evet, kelimetani hafifetani alen lisans, sakiletani fil mizan, habibetani Rahman. İki kelime vardır. Bunlar dile çok kolaydır, hafiftir. Terazide ise çok ağırdır. Rahman'a da çok Rahman'a çok sevimlidir. Nedir bu kelimeler? <gülüyor> subhanallah ve hamdihi subhanallah il azim. Evet. Bu hadis de garip hadis. Yani Buhari'nin kitabına kitabına, bu sahihine garip hadisle başlayıp garip hadisle bitirmesinin hikmeti nedir biliyor musunuz? Diyor ki İlim ehli, İslam garip geldi, garip başladı, garip bitecek. İmam Buhari buna işaret ediyor. İslam garip geldi, garip başladı. Garip ne olacak? Bitecek. Yani İmam Buhari'nin kitabında böyle çok güzel hadis e, usulüyle alakalı, hadis hikmetleriyle alakalı güzel işaretler var. Diyorlar ki, İslam garip başladı. Allah Resulü Aleyhisselam dediği gibi. Müslüman olanlar hep garip karşılanıyordu. Tuhaf karşılanıyordu. Teklerdi, yalnızlardı akideleriyle. Demek kılıklarıyla, kıyafetleriyle, inanışlarıyla, ibadetleriyle. Ve kıyamette yakın dönemde de ne olacak? Ve garip olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sarılan, onun sünnetini yaşayan insanlar ne olacaklar? Garip olacaklar. Garip değilse bir insan, o zaman şüphelenmeli kendisinden, sıkıntıya düşmeli. Nasıl yani, nasıl oluyor? Elhamdülillah ki bir insan eğer kitap ve sünnet üzere yaşıyorsa, kitabı ül ve sünne. Bir kitap ve sünnet. kitap ve sünnete, Kur'an ve sünnete sarıldığından dolayı sırf kınanıyorsa, sırf Kur'an ve sünnetin gereği üzere yaşa yaşamaya çalışıp yaşıyorsa ve bundan dolayı tuhaf karşılanıyorsa bu onun için bir müjde. Nasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona bir müjdesi. Bugün çok net ve açık bir şekilde görüyoruz ki insanlar yani neye sarılıyorlar? Bakın İslami camia denilen cemaatlere, camiaya Şahısların görüşlerine, kişilerin görüşlerine sarılıyorlar. Eğer tabi oldukları insan, hoca, diyorsa ki şu kağıt siyahtır, bu kağıt siyahtır, hepsi koca koca insanlar, akıllı insanlar, akılları başında olan insanlar, hepsi tek bir ağızdan diyor ki evet bu kağıt nedir? Siyahdır. Hatta bazıları o kadar aşırı gibi diyor ki hayır bu kağıt değildir, bu nedir? Kalemdir. Herkes buna bu şekilde iman ediyorlar ki, Efendinin mübareğin vardır bir bildiği. Halbuki bugün okuyacağımız hadiste öyle önemli bir konu var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bile bir bildiği olmasına rağmen o bildiği yanlış çıkabiliyor. Ve allah Teala onu uyarıyor. Aleyhissalatü vesselam. Bildiği bir şey var. Gördüğü bir şey var. Buna binaen bir tavırda bir bir şey sergiliyor. Bir hareket yapıyor. Bedduada bulunuyor kimilerine. ve Allah Teala ayet indiriyor. Leyselaken minen emri şey un. Bu konuda sana düşen bir şey yok. Bu konuda senin söyleyeceğin bir söz yok. Tevbih var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i azarlama tevbih. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile olsa Allah Teala'dan ne yapıyor? Uyarı gelebiliyor. Çünkü kaybı bilmiyor. Kayıp tümüyle kime ait? Allah Teala'ya ait. Şimdi bu hadise gelelim. Diyor ki Abdullah ibn Amr. Duydum ki diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında fi salatil fecr sabah namazında varafa ra'sehu min er ruku' diyor başını ne yapmıştı? Ruku'dan kaldırmıştı. Yani ruku'dan kalkıyor. Kâle Allahumma rabbena ve lekel hamd. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve hamd. Bu hadis Buharî'de Üç yerde geçiyor. Buhari'nin üç tane bölümünde geçiyor. Bunlardan bir tanesi Kitabul ül Magazi. kitab Magazi. ikinci bölüm Kitabut Tefsir. Tefsir bölümünde. Üçüncü bölümünde şu an bizim içinde bulunmuş olduğumuz Kitab-ül Eksisam bil Kitab ve Sünne. kitab Magazi. Savaşlar bölümü. Uğud Savaşı bölümünde geçiyor. Diğer geçtiği yer kitab Tefsir. Bu ayetle ilgili olan tefsir yerinde geçiyor. Üçüncü yer Şu anda sadedinde bulunduğumuz, içinde bulunduğumuz bölüm. kitabül ül Bil Kitab-ı Resulullah. Diğer e, rivayetlerde diğer mesela şeyde geçen e, magazide geçen, savaşlarda geçen yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor e, başını rükudan kaldırdı Semihallahu limenhamid dedi. Raviler bazen ne yapabiliyorlar arkadaşlar? Bazen hadisleri iktisar edebiliyorlar, özetleyebiliyorlar. Özetleyebiliyorlar. Bu şu anda içinde bulunmuş olduğumuz rivayette ne yok? Peygamberimizin Semi'allahu limen hamide dediği nakledilmiyor. Ravi nakletmemiş. Geçmiş. Direkt neye geçmiş? Rabbenna ve hamd. Diyor ki, Peygamberimiz Rabbenna ve hamd dedi ve başladı dua etmeye. Burada bir çelişki var mı? Yok. Çünkü öbürküsü Semi'allahu limen hamideyi de naklediyor. Bu, bu buradaki konuşulan konu Peygamberimizin rükudan sonra ne söylediği değil. Anlatılan bahis nedir konu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükudan sonra kalktı, konut yaptı. Nedir konut? Dua. Genelde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birilerinin aleyhine beddua edecekse, birilerinin aleyhine beddua edecekse namazda onu ne zaman yapardı? Rükudan kalktıktan sonra. O namazın son rekatında. ister bu akşam olsun, ister bu sabah olsun. Hangi namaz olursa olsun. Peygamberimiz sabah namazında ne yapıyor? Son rekatın rükusundan kalkınca Rabbena ve lekel hamd deyince başlıyor ve dua okumaya. Savaş unut savaş. Anlıyoruz ki tabii buradaki lafızlar özet lafız. Önce buradaki lafızları alalım. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükudan kalktı ve dedi ki Allahumme Rabbena ve lekel hamd. Fi'l ahire son Vekat'ın rükusunda. Sonra da dedi ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allahummel an Allahumme Allahummel an Allahum ne yap? Lanet et. Allahum lanet et. Fulânen ve fulâna Şula şu falancaya ve falancaya Lanet et. Fe enzel Allahu Azze ve Celle Allah Teala Allah Azze ve Celle Hemen ayet indirdi. Şu ayet indirdi. ليس لك من الامر Bu işte sana ne oluyor ki? Bu işte senin bir dakhlin yok. Senin bir yapacağın bir şey yok. Yani niye lanet ediyorsun? Ev yetubu aleyhim ev Onlara tövbe edecekse Allah tövbe eder. onlara azap edecekse azap eder. Muhakkak ki onlar zalimlerdir ki Allah onlara azap eder. Sen niye bu adamlara lanet ediyorsun diye Allah Teala peygamberine ne yapıyor? Tebliğ ediyor. Ta'dib te ediyor. azarlıyor. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e öyle bir hitap geliyor ki Allahu Teala'dan "Leysel leke emri şey." Lanet edemezsin. Ta ki Allahu Teala onlara tövbe edebilir. Ta ki Allahu Teala onlara azap da edebilir. Zalim olduklarından dolayı, zulüm içinde olduklarından dolayı ama şu anda sen onlara ne yapamazsın diyor Allah Teala lanet edemezsin. Ve Resulullah az sonra gelecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in lanet ettiği üç kişi var. Bu rivayette fulanen ve fulanen. Falanca ve falanca iki kişi lanet ettiği diye geçiyor. Diğer rivayette fulanen ve fulanen ve fulanen üç kişi. İsimlerini de zikredeceğim daha sonra. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in lanet ettiği bu üç kimse de Müslüman oluyorlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Aleyhissalatu vesselam'ın namazda bir de Öfkesinden dolayı. Uğud savaşında amcasını kaybetmesinden dolayı. Rivayette gelecek. Savaşta yüzü yarılıyor aleyhissalatü vesselam. Suratı, derisi yarılıyor. Kanıyor. Yine rivayette gelecek. dişi, Öndeki dişi kırılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. vesselam. Peygamberin Yüzünü yaralayan bir kavim nasıl felah olur ki? Nasıl kurtuluşa erer ki diye böyle serzenişte bulunuyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Nasıl olur? Allah katından gelen, Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber. Bir peygambere nasıl olur da ne yaparsınız? Böyle kötü bir muamele yaparsınız. Sonra Aleyhisselatü Vesselam, bunların ileri gelenlerinden üç kişinin adını sayarak... rükudan, kalktıktan sonra namazda beddua diyor. Allah ona şuna lanet et, şuna lanet et, şuna lanet et. Çünkü peygamber de bir beşer bir insan. Yaşadıkları hüzünler, üzüntüler, kederler. Onu ne hale getirebiliyor? O hale getirebiliyor. Ama ardından nasıl bir ayet iniyor? Leyse leke minel emri şey. Bu işte, bu konuda sana ne oluyor? Nasıl lanet edersin? Evet. Bukhari'nin diğer Kitab-ı Megazi'de yapmış olduğu rivayete e, gelelim. Diyor ki, yine aynı e, zaten dedik ya rivayet garip. Tek bir senet üzerinden geldiği için buradaki zincirle oradaki zincir aynı. Bakın. Diyor ki, e, Haddesana Yahya sadece Buhari'nin şeyhi farklı. Yahya ibn, haddesana Yahya İbni Abdullah Es-Sulemi Kale Akbarana Abdullah, yani Abdullah bin Mubarek قال أخبرنا معمر عن زهري قال حدثني سالم عن أبيه سالم babasından anlattı enne semi'a an-nabiyyi semi'a rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işitti. İza rafa ra'sahu min ar-ruk'u min ar-ruk'i min ar hangi namaz sabah namazı. Sabah namazında ikinci rekatta ikinci rekatın rükusundan kalktığı zaman peygamberimizi şöyle derken diyor. Allahümme l'an fulânen ve fulânen ve fulânen. Kaç tane falanca var? Kaç tane kişi var? Üç tane. Evet. Ba'dema yekûl. Bu laneti ne zaman okudu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ba'dema yekûl. Semihallâhu l-men Rabbena ve lekel hamd. Semihallâhu l dedikten ve Rabbena ve lekel hamd dedikten sonra. İmam namaz kıldıran cemaate namaz kıldıran imam cemaatle kıldığında hem Semihallâhu l-men der hem Rabbena ve lekel hamd der. Cemaat ise sadece Rabbena ve lekel hamd diyerek bununla neyiz Bilir. Ama isterse Semihallahu l-menhamide diye bilir. Çünkü Semihallahu l-menhamide'nin yeriyle Rabbena ve lekel hamd'ın yeri, söylenilecek yeri ayrıdır. Semihallahu l-menhamide rükudan kalkış esnasında söylenir. Semihallahu l-menhamide rükudan kalkış esnasında. Rabbena ve lekel hamd ise tam Doğrulduğunda Tam kalktığında söylenir Cemaat sadece Rabbena ve lekel hamd diyebilir Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste <gülüyor> İmam Semihallahü men hamide dediğinde Siz de onun ardından ne deyin <gülüyor> Rabbena ve lekel hamd deyin. Onun için cemaat bununla yetenebilir Ama imam imamlık yaparken Semihallahü men hamide diyecek Ardından Rabbena ve lekel hamd diyecek Evet Diyor ki tabi burada İmam Bukhari bizlere bir rivayet getiriyor. Mürsel bir rivayet. Tabiinden rivayet. Ne demek mürsel rivayet? Tabi'in sahabeyi atlayarak direkt kimden rivayet eder? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet eder. Mürsel hadislerin hükmü nedir? Mürsel hadisinin hükmü nedir? Mürsel etsin hükmü nedir? Sahi midir, zayıf mıdır? Zayıftır. Mürsel zayıftır. Çünkü atladığı kişi sahabe de olabilir. Sahabe olsa bir problem yok zaten. Ama tabiinden de olabilir. O zaman problem var. Çünkü sahabelerin tümü nedir? Adalet, udul. Onları tartışmasız kabul edilir sahabeler. Ama sahabeden sonraki nesiller nedir? Araştırılmak zorunda. Zayıf da olabilir, sahih de olabilir. Mürsel hadis zayıftır genel olarak. Hüküm budur ama şahit olarak yani desteklemek için ne yapılabilir? Kullanılabilir. Şimdi mesela biz burada Buharı'daki rivayette bu fulen ve fulen ve fulen falanca falanca falanca denilen bu adamların isimlerini bize sayı yolla yani muttasıl yolla sahabeden gelen bir rivayet yok. Ama mürsel olarak diyor ki Salim ibni Abdillah. Kim bu Sâlim ibni Abdillah? Kim bu Sâlim? Abdullah ibni Emrenağlu. diyor ki Sâlim ibni Abdillah. Rivayet nerede geçiyor? Buhari'de geçiyor. Rivayet Buhari'de. Ama rivayet ney? Mürsel. Ne demek Mürsel? Yani hüküm olarak genel manada zayıf. Şimdi hadis ilmini okuyup bilmeyen adam bak diyor kardeşim diyor. Buhari'de zayıf hadis var. Yani sanki Buhari bilmiyordu onu koyarken onun mürsel olduğunu. Şimdi fulan ve fulan ve fulan denilen o üç kişinin isimlerinin geçtiği bir rivayet geldi. Bu rivayette Mürsel. Aleyküm selamallah. Mürsel rivayet burada kullanılır mı? Kullanılır. Alimler bazı şartlar koşmuşlar. Mürsel rivayetler nerelerde kullanılır? Diyorlar ki mesela eğer elinizde bir mürsel rivayet varsa ve bu rivayet tabiinin büyüklerindense Ve bu mürsel rivayetle gelen, rivayette ifade edilen hükümle sahabelerden fetvalar verildiğine dair elimizde rivayetler varsa diyorlar bu mürsel rivayetle ne olur? Amel olur. Velev ki hükmü zayıf olsa bile. Çünkü ne var? Karineler, ipuçları bu mürsel rivayeti ne yapıyor? Destekliyor, güçlendiriyor. Şimdi adam gelmiş diyor ki Buhari'de bak diyor al. Demiş ki salim. Salim kim bu? Abdullah bin Eber'in oğlu. Diyor ki salim Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yekulu Ve yed'u Bunu söylerken Ve şunlara da dua ederdi Kim onlar Safvan ibn Ümeyye Süheyl ibn Amr Velharif ibn Hişam Mekke'nin ileri gelen Üç şahsı Safvan ibn Ümeyye Süheyl ibn Amr Velharif ibn Hişam aleyhissalatü vesselam kalkmış Allah'ım la, lanet et diye kimlerin isimlerini zikrediyor? Safvan İbni Ömeyye Süheyl İbni Amr ve Harith İbni Hişam ve bu üç şahıs da Mekke'nin fethedildiği gün Fethi Mekke'de hepsi ne yapıyorlar? Müslüman oluyorlar. Hepsi Müslüman oluyor. Yani Uhud Savaşı'nda sahabelere karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelip savaşmalarına rağmen Mekke'nin fethinde ne yapıyorlar? Bunlar Müslüman oluyorlar. Buradaki Abdullah İbni Ömer'in oğlu Salim, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu duayı yaparken yanında değildi. Tabi'nin ben çünkü kendisi. Ama onun bir rivayeti mürsel bir rivayet. Burada niçin kullandık onu? Çünkü buradaki Elimizde sahih olan, asıl itibariyle olan hadise ne yapıyor bu? Destekliyor. Onun için bundan amel edilebilir. Evet. allah Teala bu ayet-i kerimede bu olayda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki suratından kanı silerek ruhu savaşından çıkmış. işi kırılmış. Suratından böyle ne yapıyor aleyhissalatü vesselam? Kanı temizliyor, kanı siliyor. Yarmışlar suratından aleyhissalatü vesselamın. ve e, dişini kırmışlar. Aleyhissalatu vesselam keyfe yuflihu qaumun shajju nabiyhum. Ve böyle Aleyhissalatu vesselam kızarak peygamberinin yüzünü yaralayan, dişini kıran bir kavim nasıl felah olur? Nasıl hidayet alır? Allah onları nasıl kurtarır? diye böyle biraz haddi aşan bir söz söyleyince hemen ayet iniyor. Eyse leke min el-emri şey'un. Bu işte sana ne oluyor? Yani ne oldu sana? Nasıl sen söz edebilirsin? Nasıl konuşabilirsin bu konuda? Allah dilerse onlara tövbe eder. Dilerse onlara azap eder. Demek ki bir kimsenin hakkında yani e, Müslüman olması ile alakalı yahut hidayetiyle alakalı Peygamberin dahi bu konuda neyi yoktur? Bir müdahalesi yoktur. Olamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inneme ene nezir Ben neyim diyor bir. Uyarıcıyım. Ondan önce gelen bütün peygamberler de aynı şeyi söylüyor. Uyarıcıyım. Son derece mütevazi insanlar. Peygamberler son derece mütevazi insanlar. Yakup aleyhisselam Kim o Yakup? Kimin babası? Yusuf'un babası. Bünyamin'in babası. Yakup'un babası kim? İshak. İshak'ın babası İbrahim. İbrahim Aleyhisselam, Yakup'un neyi dedes? Yakup Aleyhisselam çocuklarını Yusuf Aleyhisselam'ın yanına gönderirken onlara diyor ki, ey evlatlar, ey çocuklarım, Yusuf'un yani o tabi Yusuf olarak tanımıyorlar, bilmiyorlar. Yusuf'u ne olarak biliyor? Aziz, o dönemin veziri, bakanı. Diyor ki, çocuklarım diyor. Yusuf'un yanına girece, Aziz'in yanına, vezirin yanına girerken aynı kapıdan girmeyin. Üst sürü kardeş kalabalık bu şekilde. Tefsir alim, el, alimler diyorlar ki yani size nazar değebilir, göz değebilir. Böyle dikkat çekmeyin. Ayrı kapılardan girin. Onlara kendince bir ne veriyor Yakup Aleyhisselam? Fikir veriyor, akıl veriyor. Ayetin hemen peşinden akabinde devamında ne diyor? Ben size ne yapamam? Allah katında bir fayda veremem. Bakın ayetin devamına. Peygamber kime diyor? Çocuklarına. Canı ciğeri olan, yavrusu olan çocuklarına diyor ki Allah'a karşı size bir fayda veremem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bakın. Canı ciğeri kızı Fatıma. Değil mi? Hayattayken Peygamber aleyhissalatü vesselam, ey kızım Fatıma, babanım diye bana güvenme, sana Allah katına hiçbir fayda veremem. Yani peygamberler bunu söylüyorlar. Ama bugün e şöyle baktığınız zaman, Kur'an ve sünnetten uzak olan insanlara, ki şu anda içinde bulunmuş olduğumuz kitap da bunu ifade ediyor bize, Kur'an ve sünnete bağlılık. Baktığınız zaman görüyorsunuz ki, yani, ellerinde Allah'ın evliyaları olduğuna dair hiçbir senet, hiçbir delil, hiçbir kayıt olmamasına rağmen, böyle bir şey olması da mümkün değil. Bu insanların evliya olarak anılıp, dilediklerini ölüm anında, ölüm meleğinin elinden çekip kurtaran, dilediklerinin kalbine hidayet veren olarak ne yapıyorlar? veriyorlar Yani o kadar çok duymuşsunuzdur ki sizler de benim gibi şeyhimin himmetiyle Şeyhimin medetiyle, şeyhimin yardımıyla biz ne yaptık? Hidayete erdik. Bu yola girdik. Doğruyu bulduk. Değil mi? Bu ifadeleri ne kadar çok duyuyorsunuz. Halbuki peygamberler bile Allah-u Teala'nın özel olarak seçip gönderdiği peygamberler bile kendi çocuklarına, ona iman eden ümmetten önce kendi çocuklarına dahi ne yapıyorlar? Ne diyorlar? Size Allah'tan size bir fayda veremem. Allah katında bana benim size bir faydam Dokunmaz. Benden bir şey beklemeyin. Demek ki bir insan kitap ve sünnet üzere olursa, bütün tevekkülü, bütün kalbinin yönelişi kime olur? Allah-u Teala'ya olur. Bir insan Allah-u Teala'nın kitabını okumuyorsa, okuyup anlamıyorsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini okuyup anlamıyorsa, bu insan Merkep gibi, evet demek merkep? Eşek gibi kendisini bağlanacağı bir yeri arar. Köylerde eskiden eşekler vardı. Ne yapıyorlar? Onları sürekli bir yere bağlıyorlar. Ya da böyle inekleri giderler. Çayırda, otlakta. Sağa sola kaybolmasın, gitmesin diye. Gelir ineğin sahibi. Elinde çekiç, sopa neyse. Bir de tahta. İneği çeker, meranın ortasına getirir. Tak tak tak tak çakar oraya şeyi. Sopayı. Sopanın ucunda da ip vardır. Bir taraftan ipi ineğe takar. Niye? Çünkü başka yerlere dalıp gitmesin. Oraya buraya kaybolmasın. İnanın arkadaşlar. Kendini böyle fani insanlara bağlayan. Kendini böyle aciz insanlara bağlayan. Kimselerin misali aynı bu. Vermiş olduğum inekte, inek misali gibi misaldir. Nasıl ki o ineği sahibi sağa sola dalıp gitmesin, buradan uzaklaşıp kaybolmasın diye oraya çakıyorsa, bu zavallı insanlar da kendilerini böyle aciz, yaşlarının bir, belli bir döneminden sonra konuşmaktan dahi aciz olabilen, böyle bakışlarıyla çevreye boş boş bakan, insanlara kendilerini bağlıyorlar, bunda bile hikmet arıyorlar. Öyle değil mi arkadaşlar? Adam diyor ki, adam şeyhini getirmiş el arabasıyla, yani adam böyle Buz gibi eriyip düşecek şeyin içinden yani el arabasının içinden ayakta duramıyor artık kemikleri tutmuyor adam. aciz kendine faydası yok bırakın Muğriblerine faydası olsun Konuşamıyor Bir de böyle boş bakıyor insanlara böyle Boş bakıyor Çevresindekiler Binlerce insan toplanmış bir tane inek değil arkadaşlar binlerce inek var orada Toplanmışlar oraya Bu adam onlara sadece bakıyor ve Bakışları boş Şöyle gezdiriyorlar. Uzak yerlerden gitmişler oraya. Evlerinin kapısının dışından çıkıp yürüyerek mesafesi değil. Otobüslere binmişler. Taksiler binmişler. Şeyh Efendi'yi görmeye gitmişler. Niye görüyorsunuz bu şeyhi? Şuna itikad ediyorlar. Şuna inanıyorlar. Diyor ki adam. Şeyh'ten sonra ya da Şeyh'ten önce konuşan başka bir hoca efendi. Rabbani bir alimle. Bir dakika oturmak, aynen böyle söylüyor bu ifadelerle, var kayıtları. Rabbani bir alimle, evliyaullahla, Allah'ın veli kullarından bir kulla diyor, bir dakika oturmak, bin yıl ibadetten daha hayırlıdır. Bunu söylüyor. Ve buna in inanıyor insanlar. Artık insanlar mı, inekler mi, neyse. Buna inanıyorlar arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu insanlar kitaptan ve sünnetten nasibini, Almamışlar. Kur'an'dan ve sünnetten paylarını almamışlar. İbadetin yalnızca Allah'a yapılması gerektiğini, himmetin, desteğin, yardımın, medetin yalnızca Allah katından geleceğini ne yapamamışlar? Anlayamamışlar. Bunu çözememişler. Bunun farkına varamamışlar. Bu sebeple de girdik, girdikleri yol helak yolu ancak farkında değiller. Evet. Yüce Allah bizleri kitap ve sünnet üzere olan kullarından eylesin. Peki İmam Bukhari'nin, Allah'ın kitap ve sünnete sarılma, kitap ve sünnete bağlanma bölümünde böyle bir hadisi nakletmesinin sebebi nedir? Yani bu hadisin bu başlıkla, bu bölümle ne alakası var? Anlayabildik mi? Yani şu anda okumuş olduğumuz Buhari'deki fasıl Nedir? Kitabul ül bil Kitabi ve Sünne. Kur'an ve Sünnete itisam etme, bağlanma, sarılma bahsi. Peki bu konunun bu konunun ana konuyla ilgi, alakası, münasebeti nedir? Şöyle bir tefekkür edin. Düşün. Daha açık net bir şey var. Diyor ki alimler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lanet ettiği, aleyhissalatü lanet ettiği bu üç şahıs, niye lanete, peygamberin lanetine maruz kaldılar? Sebep? Kur'an ve sünnetten ne oldukları için? Uzak, uzak oldukları için. Kur'an ve sünnetten uzak oldukları için peygamberin lanetine düşer oldular. Karşı karşıya kaldılar. İşte sen de ey Müslüman olduğunu söyleyen şahıs, eğer Kur'an ve sünnete sarılmazsan, sen de çok tehlikeli şeylere maruz kalabilirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor beyaz cerhlerinde? Ümmetimden herkes, ümmetimden herkes ne yapacak? Cennete girecek. Ancak istemeyenler harici. Bakın. Yani cennetimden, ümmetimden herkes cennete girecek. Ancak istemeyenler harici. Yani zorla güzellik olmaz diyoruz ya Türkçede. Sahabeler diyorlar ki Ey Allah'ın Yani nasıl istemez insan cennete girmeyi? Ümmetimden diyor Aleyhisselatü Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Men etani dahalel Kim bana itaat ederse cennete girecek. Men asani kim bana isyan ederse fakat ebe ne yapmış olur cenneti? istememiş olur. Bakın. Kim bana itaat ederse diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O kimse cenneti istiyor. Cennete girecek. Kim bana isyan ederse Kim bana isyan ederse Muhakkak ki o cenneti Ne yapmıyordur? İstemiyordur. Yani Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sünnetine bağlanmak Onun sünnetine tutunmak Neyin alameti? Neyin göstergesi? Yani cennetle cehennemin göstergesi arkadaşlar. Ateşle cennetin göstergesi. Yani bu böyle bir, hayatta bu sanki böyle bizim hayatımızda bir renkmiş gibi düşünmeyin bunu. Zaten böyle düşündüğümüz için hayatımızda ölüm kalım meselesi değil din. Dinin yeri, dinin pozisyonu, dinin konumu bizim için normal hayatta bir yap, yapıla gelen bir hobi gibi. Yani bir insan ne yapar mesela bir spor salonuna yazılır der ki ya bu akşam da gitmeyeyim. Çünkü niye onu hobi olarak yapıyor. Eğer insan, bir insan dini böyle algılıyorsa ne olur? Onun dini de böyle laçka olur. Tabiri caizse. Ama bir insan dini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine bağlanmayı, ölüm kalım meselesi yapıyorsa, hayatındaki en önemli mesele hayatını bunun üzerine kuruyorsa bu adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi nasıl ise Dine tutunmakta. Yeri gelmiş. Ülkelerinden göç etmişler. Şimdi adam soru soruyor. Böyle, Hocam diyor böyle böyle bir yerde çalışıyorum. Ne yapayım? Ya diyorsun ki yani bu caiz değil. Haram. Ama diyor ama diyor. Şöyle diyor böyle diyor. Öyle diyor. Bakıyorsun ki din ne yapıyor? Ayağının altından kayıyor. Gidiyor yani. Din temel olmuyor onda. Veyahut da işte Biliyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde kadının kıyafeti şu şekilde olmalı. Kadın bu şekilde giyinmeli. Diyorsun ki ya bak yani Müslüman kadının Müslüman şahsiyetin kıyafeti böyle olmalı. Sahabe annelerimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları olan sahabe annelerimiz öyle giyinmişler. Allahu Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de diyor ki onlara soru sorduğunuz zaman ne yapın? Perde arkasından sorun. Böyle olmalı. Ben diyor hocam için kapanamam. Kapanırsam yüzümü Allah için kaparım. Yani ne yaptı diyor ya kendini? ikna ediyor bu şekilde. Yapmaktan kaçtığı şey ne? Kaçındığı şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in istediği şekilde kapanmak. Bilmiyor ki insan aslında bu ölüm kalım meselesi, ateş ve cennet meselesi. Eğer gerçekten arkadaşlar Sünnete sarılmayı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine bağlanmayı cennet ve cehennem olarak değerlendirirsek sürekli ne oluruz? Sünnet tarafında oluruz. Sünnete göreceğiz. Her zaman karşında iki şıklı seçenek olur. Sünnet ve aksi. Cennet ya da cehennem. Böyle olursa ne olur arkadaşlar? Dünya bir tarafta karşında bulunsa Sen tek başına o karşı sana karşı duran dünyaya karşı meydan okusan sünnet üzere olduğun için ne olmazsın? Hiçbir zaman garip olmazsın. Hiçbir zaman kendini eksik hissetmezsin. Abdullah bin Mesud radiyallahu anh'ın dediği gibi diyor ki hak üzerineysen doğru üzerineysen doğru üzereysen kitap ve sünnet üzereysen tek başına da olsan sen bir cemaat, Tek başına da olsan sen bir cemaat. Bugün insanların kıstası, bugün insanların değeri ne? Kalabalık, değil mi? Şu kadar gazetemiz var, bu kadar satıyoruz. Şu kadar televizyon kanalımız var, şu kadar bağlılarımız var, tabiimiz var diyor, değil mi? Yani, halbuki allah Teala kitabında ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Hud suresi olması lazım. Sen ne kadar özen göstersen de insanların çoğu iman etmezler diyor. Ne kadar özen göstersen de, Peygamber ne diyor? Ne kadar çok özen göstersen de insanların çoğu iman etmezler. İnsanların çoğu daralet üzere, insanların çoğu fasıktır, insanların çoğu akıl etmezler. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'de ne kadar çok bu şekilde ayet var. Olay çokluk, azlık meselesi değil. Olay Kur'an ve sünnet üzere olma meselesi. O sebeple bu gibi meseleler sürekli hayatımızda Közümüzün önünde bulunması gereken mesela. bir ticaret yapacaksın. Biliyorsun ya helal haram. Kur'an ve sünnet üzeri olmak ya da olmamak. Yok orada ne yapacaksın? Hemen olayı kesip atacaksın, koparacaksın. Kim böyle bir şey yaparsa gerçekten hayatında bereket bulur. Hayatında rahmet bulur. Hayatında hem dünya hayatında hem ahiret hayatında saadet bulur. Yüce Rabbim bizleri ve sizleri Hepimizi Kur'an ve sünnet üzere yaşayan kullarından eylesin. Kur'an ve sünnet üzere hayat bulan kişilerden eylesin. Yani Kur'an ve sünnette felsefe yok. Mantık yok, akıl yok. Yani bir insanın doğruları Kur'an ve sünnettir. Yanlışları da Kur'an ve sünnetin gördüğü yanlışlardır. Geçen bir yerde sabahleyin çorba içiyorum, yemek yiyorum. Sabahın körü. Derler ya sabahın en erken saatlerinden bir vakit. Adam böyle elli yaşlarında bir adam kapıdan içeri girerken böyle sigara içiyor. Lokantaya girecek. Adam dedi ki ya at onu öyle gir. Dedi ya para verdik zayi olmasın. Şimdi orada şunu düşündüm. Dedim subhanallah. allah Teala insandan aklı alınca basiretini çekince insan ne yaptığının farkında olamayabiliyor. Yani adam orada sigarayı atmasına engel olan Bu sigarayı da bitireyim diyerek uydurduğu bahane ne? Para verdik. Yani paraya ne olmasın? Zarar olmasın. Paramız boşa gitmesin. Peki senin bu içine attığın dumanla zarara uğrayan bedenin yani bunu düşünmüyor adam. Bunu adam ne yapmıyor düşünmüyor. İşte ne bu? Neyin alameti? Neyin göstergesi? İnanın arkadaşlar bir insan Kur'an'dan ve sünnetten, ibadetten, dinden, diyanetten, akideden uzak yaşarsa Ne olur? O adam için günahlar. Rivayette ne diyor? Burnuna konmuş sinek gibi olur. Böyle ifade diyor. Rivayet Buhari'de. Bir fasık, bir günahkar adamın işlediği günah neye benzer? Burnuna konan sinek. Burnuna konan sinek kovalarsın gider, unutursun gider. Peki mümin adamın işlediği günahlar nasıldır diyor rivayette. He? Dağ gibidir. Dağ gibi. Yani sırtına binmiş dağ gibi. Adam bir gün aç zaman bakarsın ki rengi kaçmış. Morali bozulmuş. Huzuru gitmiş. Eğer böyle değilsen üstüne bir dağ binmiyorsa o zaman kendini yapman lazım? Sorguya, hesaba çekmen lazım. Diğer bir geçecektik ama onu inşallah önümüzdeki haftaya erteliyelim. Mekânel insanu eksara şeyim cedele. İnsan ne kadar da çok mücadeleyi Ne kadar da çok tartışmayı sever. allah Teala böyle söylüyor. Aynen öyle. Bu hadisin çarihinde de ilim ehlinin sözlerine, kavillerine değineceğiz. Diyor ki İbn-i Hacer Rahimahullah. Tabi rivayet gelecek. Peygamber ve vesselam kızı Fatıma ve damadı Ali'yi namaza kaldırıyor gece namazına. Uyuyakalıyorlar, kalkamıyorlar. Aleyhissalatü vesselam onları kaldırıyor. Ali radiyallahu diyor ki nefislerimiz Allah-u Teala'nın elinde. Bizi gönderseydi kalkardık. ...diye bir söz söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselam da... ...elini dizine vurarak... ...bu ayet okuyor. İnsan oğlu ne kadar da çok tartışmayı seviyor. Mücadeleyi seviyor. Kendini bu şekilde savunmayı seviyor diye. Gerçekten de öyle. i̇bn Hacer Rahim Allah diyor ki bu hadisin içerisinde ...insan diyor hemen diyor... ...refleks olarak kendini savunmaya geçer. Özellikle kendisine bir şey nasihat edildiğinde. Bu iyi bir haslet değil arkadaşlar. Bu kötü bir haslet. Sana nasihat ediliyorsa... ...sana... Bir kardeşin tarafından bir dini nasip ediliyorsa onu bir dinle. Ondan sonra onu bir al, onu bir süz. Kabul etmeye çalış. Hemen kendini savunmaya geçme. Allah nasip ederse inşallah önümüzdeki hafta bunu alacağız. Soru solan var mı? Her namazda şey mesela? Evet. Her namazda konut duası bu sürekli adet haline gelmez. Sürekli yapılmaz bu. Bir ikincisi, yani bir insan kendi evindeyken bunu yapa, yapabilir. Ama genelde mesela camilerde konut doğası. Türkiye'de bu bilinen bir sünnet değil. Bunu yapsalar camide. Cemaat dışarı çıkar belki. Ne oluyor der. Ama bu Arap ülkelerinde var olan bir sünnet. Yani Suriye'de de vardı. Biz oradayken ee, Suudi Arabistan'da var hala. Devlet yöneticisi, devletin imamı der ki namazlarda ne yapılsın? Akşam namazlarında işte Suriye'deki kardeşlerimize yardım olsun diye dua edilsin. Onların başında bulunan zalim olan Beşşar Esed'e de lanet edilsin. Mesela. Böyle bir şey e, genelge yayınlanır. Bütün camiler ona iki gün, üç gün, bir gün, dört gün ne yapar uyarlar. Bu devamlı yapılan bir şey değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu devamlı ne yapmamış? Yapmamış. Devamlı yapmamış. Ee, sünnet olan yani böyle camilerde yapılan konutlarda, cemaatle yapılan konutlarda imam, cami imamı kendi kafasında böyle hareket edemez. Devletin imamı, devletin yöneticisi. E, o kurumun belki de başkanı, Diyanet İşleri Başkanı dersek eğer camilerde ne yapılsın? Konut yapılsın, o zaman yapılır. Ee, ama bir insan kendisi yaparsa böyle sık yapmamak şartıyla böyle namazda kalktı Ki zaten yani e, Fazlamazları camide cemaatle kılıyorsun. Ne yaparsın? Allah'ım şunlara lanet et, şunları. Özet kısa olacak. Allah'ım işte beşer esede lanet et. Onların Müslümanları onun azabından koru gibi ee, yapılabilir. Ama sık olmamak kaydıyla. Rucu'dan kalktıktan sonra konutu yapıyorsun. Ondan sonra direkt secdeye gidiyorsun. Ardınan. Tamam? Sonraki öde. olmuş olduğumuz namazın son rekatında, akşamsa üçüncü rekatta yapıyoruz. Sabahsa ikinci rekatta yapıyoruz. Rüküden sonra yapıyoruz. Vitirdeki konutu ne zaman yapıyoruz? Rüküden önce yapıyoruz. Yani böyle bir tafsil var. Bazı ilim ehli bu tafsili tercih ediyor. Diyor ki vitirdeki e, konut, vitirdeki konut rüküden önce. Beddua olarak, lanet olarak yapılan konut ise rüküden sonra yapılır. Bazı ilim ehli diyor ki hayır. Bitirideki konut da ne zaman yapılabilir? Yapılır. Bunun sonra yapılır. Ya yani bu geniş bir konu. Onunla da amel edilir, da amel edilebilir evet. Evet, bunu deminden söyledik. Onu söyledik. Yani o İbn Hacer de zikrediyor onu. Hanefi mezhebindeki görüş de o. Lazım mı? Değil. Ama diyebilir mi? Der. Terk edebilir mi? Terk eder. Aynı bu hilaf ihtilaf şeyde de var. Hayya alessalada da var. Hayya alessalada da var. hayal alessalada da var. İmam Hayya alessalada dediği zaman ne diyeyim diyor peygamberimiz? La <gülüyor> havle ve la kuvvete illa billah diyor. E, bu yani Hayya alessalada dediğinde bizim de Hayya salat dememiz anlamına geliyor mu gelmiyor mu? İlim -ehli ihtilaf etmiş. Dersek de olur. Demesek de olur. Bitirdeki konutla alakalı Bitirdeki konuttaki sünnet nedir? Onun da nadir olarak yapılması, çok sıklıkla yapılmamasıdır. Yani her akşam konut yapılmaz Bitirde. Nadir olarak, 15 günde bir, bir ayda bir, 20 günde bir bu şekilde ne yapılır? Konut yapılır. Evet. Yani bu, e, mal ya sattığın şey helalse, helal bir şeyse Allah'ın bir beys yoktur yani. Onlara destek olan bir şey de değil tabii ki yani. Evet. Hoca amin demiyor camide. Biz de amin'i sesli Yani hoca demiyorken söylenebilir. Bu sünnettir, müstahaptır. Ama fitne olacaksa, fitne olacaksa bazı camilerde insanlar sopalarla, taşlarla böyle amin diye sesli bağıranları kovalamışlardı. Bir tarihte. Nerede? Burada, İstanbul'da. Böyle bazı cevapların yoğun olduğu, kalabalık olduğu camiler var. eğer hani böyle bir fitne varsa elbette ki yani orada sesli bir şekilde amin deyip fitne ateşlenmez. Ama yani insanların da bu sünneti öğrenmesi lazım. Artık camilerde de bu sünnetin halk tarafından, cemaat tarafından bilinmesi lazım. Yani böyle uslubu ile güzel bir şekilde amin denebilir. Bunun sünnet olan tabii haykırarak bağırmak. Ama insanların buna çok aşırı bir tepki vereceğini biliyorsan, da böyle büyük bir fitne olacağını biliyorsan yavaş bir şekilde amin diye سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا